Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Pencereler Risalesinden okuyorduk. 24. pencereye gelmiştik. 24. pencere, pencereler, marifete açılan pencereler, her bir pencere. Üstad Hazretleri bu pencerede de mevte, hayata bakarak bunun nasıl bir pencere olduğunu bizlere anlatacak. Biz de onun peşinden, izinden hakikatleri temaşa etmeye çalışacağız inşallah. 24. pencere La ilahe illa huve şeyin hâlikun illa ve ceh lehul hukmu ve ileyhi turcaûn. Evet. Mealen bu ayet kerimeye şöyle bir meal verebiliriz. Evet. Ondan başka ilah yoktur. Her şey helak olucudur onun zatından başka ya da onun için olan şeylerden başka. Her şey helak olucudur. Bütün hüküm ona aittir ve her şey ona dönücüdür. Evet, Mevt hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Hayatın Cenab-ı en antika sanatı oluşu. Ve çok cami bir mahiyet arz edişi. Dolayısıyla çok aşikar bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın gösterişini bir önceki pencerede, 23. pencerede okumuştuk. Üstad ona atfen herhalde böyle bir bağlantı yapıyor. Hayat kadar mevkte Cenab-ı Hak’ın rububiyetinin bürhanı, delili, belgesi. Gayet kuvvetli bir hüccet-i vahdaniyettir. Her şeyin bizzat ve doğrudan doğruya onun elinden olduğu hiçbir şeyin hiçbir şekilde bir tesir sahibi olmadığını gösteren önemli bir hüccet, bürhan, delil. Mevt. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَةِ دَلَالَتِنْجَةِ Ayet-i Kerime mealen şöyle. Cenab-ı Hakk'ı ediyor. Mevti yaratan, hayatı yaratan ünvanıyla. Mevt'i yaratan, hayatı yaratan. Yani mevt'i yaratmak tabiri burada vurgulanacak derste. Yani ölüm yaratık mıdır? Yaratılmış mıdır? Diye bir burada soru işareti var. Onun etrafında bir tefekkür geliştiriyor Üstad Hazretleri. ''Ellezî halakal mevte vel haye delaletince, mevt adem, idam, fena, hiçlik, faizsiz bir <gülüyor> inkraz değil.'' Belki bir faili hakim tarafından, hizmetten terhis ve tahvili mekan ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azat etmek ve muntazam bir eser hikmet olduğu birinci mektupta gösterilmiştir. Evet, bu konuyu üstad orada soru cevap faslında ele alıyor. Aslında doğrudan oradan bir atıfta bulunsak. Mevzu çok daha netleşmiş olur. Evet. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Yani hayat muhteşem bir programın neticesi. Sadece hayatı bir defa yapmak değil, hayatı sürekli korumak, desteklemek, devam ettirmek hepsi ayrı ayrı muhteşem birer mucize. Cenab-ı Hakk'ın icraatını, Cenab-ı Hakk'ın rabliğini bize ayanlayan beyan gösteren bir mucize. Evet. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdiriyedir. Öyle dünyadan gitmesi de bir halk ve takdiriledir. Bir hikmet ve tedbiriledir. Rastgele bir şey değil. Önemli sonuçları nazar alınarak çok özenle, bezenle hesaplanmış bir program dahilinde hayattan terhis ediliyor canlılar. Çünkü en basit tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tefessühle, çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye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 baş gösteriyoruz. Demek ki o çürüme denen hadise aslında bir kimyevi yoğrulmadır. Kimyevi bir organizasyondur. Kimyevi bir imtizaçtır. Ve çekirdeğin mahiyeti sümbüle dönmüş oluyor. Bir ağaca doğru yol buluyor. Yaprak, çiçek, meyve olarak tezahür ediyoruz. Buna nasıl ölüm diyebiliriz? Evet. Çekirdek bir manada toprakta çürüyor ama yeryüzüne çıkıp sümbül, filiz, ağaç olarak meyve, yaprak, çiçek olarak kendisini gösteriyor. Demek ki bu basit bir hadise değil. Ölüm buysa eğer, ölüm hayat, hayatla neredeyse eşler bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın icraatını, sanatını, tedbirini, rububiyetini bizlere ders veriyoruz. Yani biz ölüme baktığımız zaman sanki ölüm bir çeşit çürüme gibi, bir çeşit dağılma gibi, bir çeşit parçalarına ayrılma gibi dolayısıyla sanki bir icraat planlı bir iş değil, sanki bırakılınca yıkılan bir bina gibi adeta düşünülebiliyor. Bunun içinde bir plana bir iradeye, bir ihtiyara, bir hesaba, kitaba ihtiyaç yokmuş gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. İşte çekirdekten, hayat tabakasının en bir çekirdeğe baktığımızda bunu görebiliyoruz. Evet. Demek ki ölüm bir çeşit hayat hükmünde, farklı bir hayat mertebesine geçişi ifade ediyoruz. Şuradaki cümleleri yeniden alalım konumuza dönün. Delaletince mevt, adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkıraz değil. Yani kendi başına birisinin sevk ve tedbiri olmadan kendi başına bir yıkılış, dağılış, çürüyüş değil. Belki bir fail hakim tarafından, her için hikmetle yapan bir fail tarafından, hizmetten terhis. Evet, bu ifade de çok önemli. Yani askeri alma ve terhis Manasını hatırlatıyor. Birçok yerde onu ifade ediyor Üstad Hazretleri. Yani asker sınırlı sayı, belli sayıda alınıyor, belli sayıda terhis ediliyor. Bu askeri alınma ve terhis edilme çok hesaplı bir şekilde yapılmazsa mevcut askeriye çoğalır, hantallaşır ve çok azalır, güç kaybeder. Dolayısıyla bunun çok ince bir hesapla yapılması gerekiyor. Evet, dolayısıyla... İnsan bunu mesela kendi vücudunda kendi alemine bakarak da müşahade edebilir. Dış alemde bazen göremiyor biliyor insan. İnsanın vücudu bir harita, bir minyatür olması sebebiyle bir maket gibi adeta kendisine bakıp kainattaki bu haleseleri görebiliyor. Mesela insanda al yuvarlar. 120 günlük bir ömre sahipler. Bir yandan üretiliyor, bir yandan vefat ediyorlar. Fakat bu sayının korunabilmesi için vücutta bu üretim ve terhis faaliyetlerinin çok ince bir hesapla yapılması lazım. Yoksa fazla da olsa, düşük de olsa insanlığa sağlıksızlık olarak dönüyor. Hayat konforunu ciddi oranda bozuyor. Demek ki bunlar hesaplı olarak geliyor, hesaplı olarak gidiyorlar. İşte bu dünyadaki bütün nebatata ve hayvanata da bu gözle bakılabilir. Bir terhis, efendim, bir askeri alma anlamında çok ince bir programın es eseridirler. Ve tahvili mekan, yani insan bu dünya zemininden gidiyor ama başka bir mekana gidiyor. Aleva bir başka yaylaya göçer gibi, insan bir başka aleme doğuyor. Anne yani karnı açısından ölen bir çocuk dünyaya doğması gibi. Ve tebdili beden, insan bir çeşit bu atomlardan müteşekil bedenini terk ediyor, başka nurani bir beden giyiyor. Vazifeden paydos ve insana verilmiş olan bir hayat vazifesi vardı. Bu hayat insana ve diğer hayvan nebatata da aynı şekilde. Onlar kendilerine vermiş olan vazifeyi tas tamam, yapıp terhis oluyorlar, paydos. Ve hapsi bedenden azat etmek, ruh bedene hapsolamayacak, yüksek bir mahiyet arz ediyor. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil, bedene hapsolunduğu için mekana bağlı olmuş hale geliyor. Dolayısıyla bunun için bir çeşit esarettir. ve Bedenden ayrılmak, ruh için bir çeşit hapisten kurtulmak gibi oluyor. Ve muntazam bir eser hikmet olduğunu birinci mektupta göstermiştir. Çünkü böyle baktığımızda mevt çok ince hesapların, çok ince hikmetlerin, çok önemli gayelerin amaçların gözetilerek yapıldığı çok sistemli bir e, paydos ve terhis hali. Evet nasıl Zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayattar zemin yüzü, bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Yeryüzüne bakıyoruz, yeryüzünde ne kadar çok mahlukat var. Her biri tek bir çiçekte, bütün çiçeklerde, bahar dolusu çiçeklerde, yeryüzü dolusu çiçeklerde Allah'ı anlatıyor hep beraber. Bir arı da, bir kelebek de, bir fil de, bir deve de Allah'a anlatıyor. Dolayısıyla hayatın her formu, her sureti Allah'a anlatıyor. Yeryüzü dolayısıyla büyüklüğün nispetinde ve içindeki mahlukat adetince hayatlarıyla Allah'ın vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Her şeyin onun sevk ve idaresiyle olduğuna şahitlik ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayyibakinin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. İşte her bir hayat sahnesine çıkıp, hayat sergisine çıkıp, Cenab-ı sanatlarını sergiledikten sonra perde gerisine çekiliyorlar. Bu onu anlatıyor, onun sanatlarını anlatıyor. Fakat diğer taraftan da işte bunların sahneden ayrılışları da öyle rastgele olmuyor. Bu sahneden ayrılışla her şey bitmiş de olmuyor bir başka hayat sahnesine intikal ediyorlar. Evet. Bu intikallerindeki keyfiyet de yine Cenab-ı Hakk'ın muhteşem bir sanatını gösteriyor bizlere. Dolayısıyla hayatlarıyla Allah'a şahitlik ettikleri gibi mematlarıyla da Allah'a şahitlik ediyorlar. 22. sözde mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hücceti sermediyet olduğu ispat ve izah edildiğinden bu bahse o söze havale edip yalnız mühim bir nüktesini beyan edeceğiz şöyle ki. Işte burada oraya havale ediyor ama e, ehemmiyetine binen o kısmı da beraber paylaşalım. Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünün mütelemmi şeffafatı, güneşin aksini ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şehadet ettikleri gibi. Evet. Yani bir parlak aynada ya da bir su damlası içerisinde güneşi görüyoruz. Her parlak şeyin içinde ya güneşi sureten veya ışıkları vasıtasıyla görüyoruz. Oradaki ışıltı pırıltı gökteki güneşe delalet elalet ediyoruz. Bu biz. Gitmeleriyle beraber arkalarından yeni gelen katarat taifeleri ve şeffafat kabileleri üstünde yine güneşin cilveleri haşmetle devamı ve ışığın tecellisi ve noksansız istimrarı katiyen şehadet eder ki sönüp yanan, değişip tazelenen, gelip parlayan misali güneşçikler, ışıklar ve nurlar bir baki, daimi, ali, tecellisiz, zevasiz bir tek güneşin cilveleridir. Evet. Denize, güneşin, güneşe karşı cereyan eden bir nehre baktığımızda pırıltı görüyoruz, ışıltı görüyoruz. Bu pırıltı ve ışıltı Gökteki güneşi gösteriyor. Ama su akıyor. Az önce parlayan su birden ışığını kaybediyor. Biraz önce ışıltı ve pırıltı görmediğimiz su birden ışıldamaya başlıyor. Belli bir yere geldiğinde. Bu neyi gösteriyor? Ha, Demek ki su ışığını birbirinden almıyor. Gökteki güneşten alıyor. Evet. Demek ki ışıltı ve pırıltı bizzat gökteki güneşi gösterdiği gibi o ışıltı ve pırıltının... Sönmeden devam etmesi, ceryan eden o su içerisinde devam etmesi gösteriyor ki bu ışığın kaynağı birbiri değil. Tesel sülen birbirinden almıyorlar bu ışığı, gökteki güneşten alıyorlar. Evet. Dolayısıyla ışığın pırıltının kendisi gökteki güneşin varlığına işaret ederken o ışıltı ve pırıltının devam etmesi Suyun akışına rağmen birlerinin parlamasını yitirirken birilerinin parlamayı kazanması yukarıda daimü tecelli bir güneşin bulunmasını gösteriyor. Demek ki onların adeta bir ışığın sönüşü gökteki güneşin devamını gösteriyor. Ayrıca ışığın kaynağının suyun kendisi olmadığını gösteriyor. Demek o parlayan katarat, zuhurlarıyla ve gelmeleriyle güneşin vücudunu gösterdikleri gibi, güneşin varlığını gösterdikleri gibi, gruplarıyla, zevalleriyle güneşin bekasını ve devamını ve birliğini gösteriyorlar. Aynen öyle de. Şu mevcudat-ı seyyale, vücutlarıyla ve hayatlarıyla vacibül vücudun vücubu vücuduna ve ehadetine şehadet ettikleri gibi. Yani işte mahlukatlı bir nehir gibi adet, akıyor adeta. Evet. Babalar evlat doğuruyor, evlatlar torun dünyaya getiriyor vesaire. Hayat görülüyor ama bir yandan dedeler vefat ediyor, sonra babalar, sonra çocuklar peş peşe hepsi kaybolup gidiyor. Bu ağaç içinde geçerli, hayvanatta da aynı şeye geçerli. Hayat sanki birbirine el ele vermişler bayrak yarışı gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Evet, Bu zahiri bir sebebiyet işte. Akan suyun sanki birbirinin ışığını birbirine devretmesi gibi görünüyor ama öyle değil. Evet. Orada görülen hayat cilvesi doğrudan doğruya hayı kayyum olan Cenab-ı Hak'tandır. Dolayısıyla babaları da Allah yaratıyor, evlatları da. Evet. İnekleri de Allah yaratıyor, buzağları da. Ağaçları da Allah yaratıyor, uçlarındaki meyveleri ve içindeki çekirdekleri de. Bunlar sebebiyet zinciri gibi görünüyor ama öyle değil.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 Elbette bir ali ve sermediği ve daimi tecelli bir cemal sahibinin vücut ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi o masnuat, esbabı zahiriye-i sufliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, o esbabın hiçliğini ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Evet. Hayat bizim kendimizin e, sevk idarasında olsak, olsa biz ölür müydük? Ölme müsaadele miydik? Hayır. Hayatın bizdeki tecellilerini bile takip edemiyoruz. Çocuk oluyoruz, genç oluyoruz, yaşlanıyoruz, cildimiz efendim kırışıyor, belimiz bükülüyoruz. Hayat enerjisi tükeniyor, bizim zerre kadar müdahalemiz olmuyor. Demek ki hayat, bizdeki bir parıltı adeta. Yani suya bakınca işte suda bir parıltı görülüyor ama o parıltı suyun malı değil. Sadece o parıltı aynı olmuş. İşte insan da, diğer mevcudat da, hayatlar mevcudat da, Hayata masar olmuş. Hayat parıltıları görülüyor ama o hayat parıltısının sahibi biz değil. Biz ebedi ezeli bir zat var. Ondan ışık alıyoruz. Hayatta kalıyoruz. Evet. Dolayısıyla o ışık kesilince ecel fermanıyla hayat, bu dünyadaki hayatımız, bize şahımadir gibi burası bitiyor. Bir başka dünyaya açılıyoruz. Şüryan çekirdeğim toprak altında çürüyen çekirdeğin havadar varlık alemine çıkması gibi, insana kabirde çürüyor gibi görünse de bir başka alemde yeniden hayat bulur. Şu hal katliyen ispat eder ki, şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler, bütün esması kutsiye ve cemili olan bir zat-ı cemili Zülcelal'in tazelenen sanatlarıdır, tahavül eden nakışlarıdır. Taharruk eden ayneleridir. Birbiri arkasından gelen sikkeleridir. Hikmetle değişen hatemleridir. Evet, hiçbiri taklit kabul etmeyen şeyler, böyle sanatlar bunlar. Dolayısıyla hepsi onu gösteriyor. Evet tekrar biz penceremize dönersek. Nasıl zihayatlar vücutlarıyla bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar. Her bir canlı varoluşlarıyla. Varlığı olmazsa olmaz jena hakkı gösteriyorlar. Çünkü usta olmadan eser olmaz. Heykel tıraş olmadan heykel olmaz. Ressam olmadan resim olmaz. Sanat olmadan sanatkar olmaz. Sanatkar olmadan sanat olmaz. Evet. Da sanatın varlığı mümkündür. Yani olabilirdi de olmayabilirdi ama sanat varsa sanatkarın varlığı zaruridir. Aklen kaçınılmazdır. Evet, bütün mahlukat bütün keyfiyetiyle Cenab-ı gösteriyor. Öyle de o hayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakinin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. Mesela yalnız bir tek hayat olan zemin yüzü, intizamatı ile ahvali ile saniyini gösterdiği gibi. Öldüğü vakit yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünü kapaması ile nazar-ı beşeri ondan çeviriyor. Ve o nazar, o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, daha geniş bir manzarayı gösterir. Bir enteresan bir nokta. Bir fasıl, adeta bir sahne, tiyatro sahnesi gibi düşünürse bir bahar faslı. O da ne kadar canlı şeyler sergileniyor. İcatlar, performanslar gösteriliyor. Bunların hepsi onun arkasında hükmeden, kudreti sonsuz Rabbimizi gösteriyor ama sahnelerin yenilenmesi bunu kat kat gösteriyor. Dolayısıyla mesela bahar faslı Cenabakı bahar dolusunca veya baharın kucağındaki o sanatlar adetince Cenabakı gösteriyor. Onun bitişi neyi gösteriyor? Aslında geçmiş baharları hatıra getiriyor. Dolayısıyla bu baharda insanın görebildiği hissedebildiği, hayret ve hayranlıkla seyretti. bütün masnuat aslında geçen baharı da vardı. Kış gelince hepsi terhis oldular ya da bir parça sahnenin gerisine çekildiler. Her bir baharda yeniden boy gösteriyorlar. Evet. Dolayısıyla geçmiş her bir bahar gerideki baharları hatıra getiriyor. Bir bahar gizlenirken aslında insanın zihnine binlerce bahardan hasıl olan marifet Nurlarını serpiyorlar. Yani kış beyaz kefen ile ölmüş o zemin yüzünü kapamasıyla nazar-ı ondan çeviriyor. Veyahut nazar o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, daha geniş bir manzarayı gösterir. Yani her biri birer, birer mucize-i kudret olan zemin dolusu, bütün geçen baharlar misillü, yeni gelecek birer harikayı kudret ve birer hayatlar zemin olan, Bahar dolusu hayatlar mevcudat arziyenin gelmelerini ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden. Evet bu baharı gördük, odaki tecellileri hissettik. Geçen baharları bize hatırlattı gidişiyle. Önümüzdeki gelecek baharların işaretlerini, müjdelerini vermiş olduğu. Daha kaç bahar göreceğiz. Geçmiş baharlar ve muhtemel gelmekte olan baharlar insanın gözünün önüne geliyor. Demek ki bir baharın gidişi bu kadar geniş bir yelpazeyi gözümüzün önüne seriyor. Evet. Öyle geniş bir mikyasta, öyle parlak bir surette, öyle kuvvetli bir derecede bir saniye Zül bir Kadir i Zülcelal'in, bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Kayyumu Baki'nin, bir Şems-i Sermedi'nin vücubu vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermedi sermediyetine şehadet ederler. Ve öyle parlak ile gösterirler ki ister istemez bedahet derecesinde ''Âmentü billâhil vâhidil ehad'' dedirtir. Evet. Bir bahara baktığımızda her bir baharda Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerin tecellilerini görüyoruz bir baharda adeta. Her bir hatta canlının yanında. Hepsini birden düşünebildiğimiz küre arz ölçüsünde büyüklükte bunu görüyoruz. Evet. Fakat sebep gibi görünen şeylerin aslında sebebiyetinin de son ermesi anlamına gelen mesela baharın gibi kışla ölüşü, beyaz bir kefenle sarılışı da aslında gelecek ve geçmiş baharları da insanın gözünün önüne geçiriyor ve manzarayı çok çok büyütüyoruz. Evet. Bütün icraatı doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kudretine teslim ediyor. Bu da vahidiyet oluyor. Hayatta ehadiyet, mekte vahidiyeti seyrettiriyor bize Cenab-ı Hak. Elhasıl ve yuhil arda bade mevtiye Evet, arzı ölümünün ardından diriltir. Ayet kermesim. Sırrınca hayatlar bu zemin bir baharda saniye şahadet ettiği gibi onun ölmesiyle zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizatı kudretine nazarı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizatı kudretini işaret eder. Ve onlardan her bahar şu hazır bahardan daha kat işihadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler zahiri esbablarıyla beraber gitmişler. Yani mesela işte kışın, yazın hiçbir eseri kalmıyor. Ağaçlar yapraklarını bitiriyor. Adeta bir iskelete dönüyor. Toprakta çimenler bile, çiçekler bile görünmez yerlere gidiyor. Fakat baharda şaşalı bir şekilde ortaya çıkıyor. Esbab da yok yani ortada. Esbab da çekilmiş sahnede dolayısıyla esbabın hiçbir tesiri yok. Evet. Çünkü mazi tarafına geçenler zahir esbablarıyla beraber gitmişler. Arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbab-ı zahiriye hiçtir. Görünüşte ki sebepler bir hiçtir. Yalnız bir Kadir-i Zülcelal onları kalk edip hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyoruz. Evet. Biz meyveyi ağaçtan alıyoruz ama ağacı yaratan meyveyi de yaratıyor ucunda. Biz zahiren ağacı, ağacın meyve yarattığını görüyoruz. Ağacın meyve yapabilecek kudretle ne kadar uzak olduğunu, onu kendisinin yapılmaya ve yaratılmaya muhtaç olduğunu görüyoruz. Evet. İşte evlat babaya muhtaç hayata gelmek için ama Babanın kendisi de hayata muhtaç ve hayat elinde değil. Geliyor, gidiyor. Sadece seyrediyor. Kendi hayatına hakim olamayan bir insanın başka birisine hayat vermesi söz konusu olamaz. Sahi, zahiri bir sebebiyet var sadece. Evet. Allah hem insanı yaratıyor, hem yavrusunu, hem ineği, hem bu hem ağacı, hem meyvesini, hem nebatatı, hem çiçeklerini yaratıyor. Sebebi de Sonucu da yaratan Allah'tır. Zahiri bir sebebiyet vermiş sadece. Evet, gelenlerin gitmesi bunu gösteriyor. Ve gelecek zamanlarda dizilmiş hayattar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek yere konup, vazife gördürüp sonra gönderilecekler. İşte tabiatı saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafir. Yani tabiat dediğimiz şey, her şeyin içerisinde, kendisinde, özünde sanki e, bu özellikler var. Hayat onun özü ve özelliği. Sanki dışarıdan almamış. Bu işte aynadaki güneşi sanki aynanın içinde farz etmek gibi. Efendim parlak bir e, mesela elmasta ki ışıltının pırıltının elmasın içinden kaynaklandığını iddia etmek gibi bir şey. İşte, tabiatçı denen insanlar da her şeyde bir hayat tecellisi görüyorlar. Akıl almaz, taklit edilmez bir şey. Ne olduğunu bile anlamakta zorlanıyoruz. Ha, bu Çin'den, özünden, tabiatından kaynaklanıyor demek ahmaklığına düşüyor insanlar. İşte hayatın, şanın kendisine, mahlukatın kendisine ait olmadığını, onların dışında biri tarafından, müteal bir zat tarafından, Cenab-ı Hak tarafından verildiğini insan anlaması gerekiyor. Yani her şey birer aynadır onları tecelliden ilim, irade, kudret, sanat, hikmet, ışıkları, pırıltıları o güneşten geliyor. Bunu bilmek gerekiyor. Bunu bilmez insan tabiatçı oluyor. İşte tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil, bütün mazi ve müstakbele ulaşacak, hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey, nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Yani bütün baharları halkedemeyen bir baharı demez. Tabii, bir baharı halkedemez. Bir çiçeği de halk edemez. Çünkü onun mahsuru da, tezgahta yapılıyor. Dolayısıyla bu her şeyi birine bağlama anlamına geliyoruz. Bütün esvap ellerini çekmiş oluyorlar. Evet. Nasıl bu zeminin hayat, zemin hayatına karışabilir? Senin gibi hiç ender, hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen tabiat olsa olsa bir defteri kudret-i ilahiyedir. Yani bazen tabiat dediğimiz zaman gördüğümüz her şeyi kastediyoruz. Bazen de onlarda hükmeden kanunlar manzumesini kastediyoruz. Eğer yani onu kastediyorsak kainatta elbette bir disiplin var. Fakat bu disiplini vaz eden ve bu disipline göre mahlukatı sevk ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın bir defteri nazayla baktığımız zaman, kanun defteri nazayla tabiata baktığımız zaman o zaman mahiyetini anlamış oluyoruz. Tesadüf ise Cehlimizi örten gizli bir hikmet ilahiyenin bir perdesidir. Bazı şeyler arkasındaki biz e, manayı, hikmeti gayeyi bilemiyoruz. Bazı tesadüfi gibi görünüyor. O bizim cehaletimizden kaynaklanıyor. Fotoğrafın tamamını görmediğimiz için. E, dolayısıyla bu tesadüfi gibi görünen olayların arkasında bile, mesela mevte de bazıları için tesadüfi bir şeymiş gibi gelebilir. Zamanlama açısından hiçbir şey tesadüfi değildir. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti her yerde hükmediyor. De hakikate yapış, yanaş. Evet. Üstad Hazretleri bize burada ölümün perdesi arkasında neredeyse hayat kadar canlı marifet nurları deşirebileceğimizi bize ders verdi. cenab Hak ondan razı olsun. Sumhan kala ilmene illa maallimtena, inna kamt hakim waakhir daawana. Alhamdulillahı Rabbi alamin alfat.